Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim, bir izleyicimiz, selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Esrar kullanmak haram mıdır? Ve derviş olduğunu iddia edip, esrar kullanmak ne kadar doğrudur? Evet. Kesinlikle haramdır. Bununla beraber, eğer bir derviş olduğunu söylüyorsa, ama derviş olduğuna karar verdim diyorsa bu ayrı şey, çünkü yol, herkese açık. Bütün Allah'ın kullarına açıktır. İster abid olsun, ister günahkar biri olsun, günahın içinde boğulmuş biri olsun. Ben Rabbime dönmeye karar verdim, Rabbime dost olmaya gitmeye karar verdim dediyse, kapı herkese açık. O esrar da kullanabilir, işkide de kullanabilir, bataka da düşmüş olabilir. Tövbe edince, istiğfar edince, Allah yoluna girince hepsini geride bırakmış olur. Çünkü Rabbine dönüyor. Ama Rabbine döndükten sonra böyle yanlışlar yapmak kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle bunları bırakması gerekir, terk etmesi gerekir. Önce gönlünden çıkarması gerekir. Rabbine döndüyse gönlünde... Rabbinin sevgisinden, rızasından, dostluğundan başka bir şey bırakmamaya çalışması gerekir. Yolu yürürken, evet ne yapar? Bırakır onları. Sadece esrar değil, esrar olsun, hab olsun, başka uyuşturucular olsun, ne yapması gerekir? Bunlardan kurtulması gerekir. Eğer derviş olduğunu iddia ediyorsa, bu durumda bir terslik vardır. Derviş, başka şeylerde sarkoş olmaz. O ancak, Aşkıyla muhabbetle sarkoş olmalıdır. Allah'ın aşkıyla muhabbetiyle sarkoş olmalıdır. Bu sarkoşlukıyı diğer sarkoşluklara tercih edebilmelidir yoksa derviş olmamış olamamıştır Ah bununla beraber gücü bir anda yetmeyebilir. Yani tedrici olarak ne yapması gerekir onu bırakıp bir an önce ondan kurtulmaya çalışması gerekir ki derviş olsun yola girsin. Rabbini, Rabbinin muhabbetini tercih etmiş olsun. Yoksa, yoksa kendi kendini kandırır. Yoksa, birbirlerini kandırmış olurlar. Evet, kesinlikle yanlıştır. Ve kesinlikle, bir an önce kurtulmaları gerekir. Efendim, Konya'dan Necla Örs. Selamünaleyküm Aleykümselam. Hocam. Aleykümselam. Benim size sorum, üveysilik ile ilgili günümüzde üveysi olduklarını söyleyenler var. Zikir çekerken bir takım görüntülerin ve kokuların geleceğini söylüyorlar. Tırnağına sıdkıyet mührü vurulacağını sonra zaman içinde zikir yapana rüyasında ölmüş bir evliyadan evliyalardan birisinin gelip onu manen eğiteceğini söylüyorlar. Bunlar doğru mu yoksa yanlış yoldalar mı? Sizin bu konuda görüşleriniz nelerdir acaba? Evet. Kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle bu kendi kendini kandırmaktır. Bir de bu kibirlenmektir. Nasıl kibirlenmek? Kendisi gibi kazanmış birine, bir müşrik-i tabi olma halini kabul edemiyor, kibrine bunu yediremiyor. Yani nasıl ki müşrikler bir insan mı bizim hidayetimizde vesile olacak? Bizi hidayete erdirecek dediler. Allah evet diyor. Bir insan, bir peygamber, bir peygamber varisi. Bunu kabul edemediği için evet, ne yapıyor? Kendi kendine hayal kuruyor. Kendini kandırıyor. Daha doğrusu şeytan onları kandırıyor. Böyle de olur. Allah ayet-i kerime buyurdu. Allah hiç kimse için adetini değiştirmez. Bu Allah'ın adetidir. Adetullah böyledir. Sünnetullah böyledir. Yani mutlaka birinden öğrenmen gerekir. Birini örnek alman gerekir. Yolu öyle. Yürümüş biriyle yürümen gerekir. Yoksa ölmüş biri gelip sana yol gösterecek. Niye o ölenin başka işi yok mu? Yoksa hayattakiler yaşayanlar işi gerektiği gibi yapamıyor da onlar mı gelip yapıyor? Haşa. Her devirde, her zamanda işi yapacak olanlar vardır. Eğer biri vefat edip öbür tarafa gittiyse, o vazifesini tamamlamıştır. Dünya ile hiçbir alakası yoktur. Dönüp dünyaya bile bakamaz. Onun için iş hayatta olanlarındır, yaşayanlarındır. Onlarla beraber olmak gerekir. Allah'ın ayet-kerimede buyurduğu gibi, Allah'a karşı takva sahibi olun. Sadıklarla beraber olun. Allah emretti. <gülüyor> Sadıklarla beraber olmayı kabul etmeyeceğiz. Ölmüş biri gelip bizi irşad edecek diyelim. Evet, bu kendi kendini kandırmaktır. Daha doğrusu işlerine geldiği için, kibirlerine yediremedikleri için bir müşid hamlesi tabi olmak, kendisi gibi birine tabi olmak, öğreni kabul ediyor. Vefat etmiş ya, hayalidir ya, hayal kuruyor. Ama müşhid-i tabi olmak gerçektir. Onunla beraber olduğunda o sana eksigini söyler, yanlışını söyler. Bununla beraber seni yürütür. Seni temizler, nefsini teskiye eder. Sana öğretir. Evet, Allah'ın ayetlerini okuyup açıklar, öğretir. Hikmeti öğretir. Allah'ın muradını beyan eder. Niye Allah'ın muradını beyan ediyor? Nasıl beyan ediyor? Allah'ı tanıdığı için. Allah ona kendini tanıttığı için Allah'ın muradını oradan biliyor. Rabbinin ne istediğini biliyor. Neye gazap edeceğini, neye rahmet edeceğini, evet, neyi seveceğini biliyor. Rabbini tanıdığı içindir. Bize böyle bir müşid kamil lazım. Buna beraber nefsimizi tezkiye eder, bir de bize bilmediklerimizi öğretir. Evet Okuduğu, söylediği, anlattığı, yaptığı öyle husuli bir bilgiyle değil, zahiri bir bilgi, okumuş da öğrenmiş değildir. Allah ona öğretmiş. Allah'ın bilgisiyle biliyor. Evet. Müşid-i Kamil budur. Dolayısıyla yok üveysiymiş. Böyle biz kendi kendimize yaparız, öğreniriz, alırız. Evet. Birçok ayete birden ters düşer. Allah'ın ihbeni hep beraber sarılın dedi. Her topluluğu, kıyamet günü imamıyla beraber huzura alırız dedi. Bir imamın olması gerekir. İmamı kabul edemiyor. Namaz kılarken önde bir imamın olması gerekmiyor mu? İmam olmadan namaz kılınır mı? Kılınmaz. Allah cemaat halinde olmamızı emrediyor. Hep beraber Allah'ın ipine sarılın diyor. Allah kendi yolunda saf kale gibi saf bağlayıp o savaşanları, cihad edenleri, mücadele edenleri, hizmet edenleri sever dedi. Ve mutlaka önde bir imamın olması gerekir. Yoksa imam, imam bu durumda ne yapmışız? Kendi nefsimizi, aklımızı, ilmimizi kendi kendimize imam yapmışız demektir. Ve bu imam olmaz. Evet, kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle böyle bir fikir, böyle bir düşünce bizi şeytanın tuzağına düşürür. Hiç farkında olmadan evet, şeytan böyle bir şeyleri de gösterir. Sonra zannederiz ki doğru yoldayız. Bir de bakarız ki şeytana dost olmuş, onun tuzağına düşmüş, ona arkadaş olmuşuz. Aynı şey gerçek müşrik-i kamil olmayanlar için de geçerlidir. Evet, Allah'ın bir ölçüsü vardır. Ne diyoruz? Allah akıl vermiş, canlıların en kötüsü aklını kullanmayan insanlardır buyurdu Allah ayet-i kerimede. Müşrik-i kamil peygamber varisidir demek demektir. Peygamberi temsil ediyor. Peygamberin yaptığı gibi yapmalıdır. Allah ona hangi vazifeyi, peygamberlerine hangi vazifeyi vermişse onun da o işi yapması gerekir. Bir varis olarak, peygamberi temsil eden olarak. Nedir peygamberin vazifesi? Evet. Biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Seni şahit olarak gönderdik. Müjdeci ve uyarıcı. Müjdeliyor. Neyle müjdeliyor? Cennetle müjdeliyor. Allah'ın rızasıyla, dostluğuyla müjdeliyor. Buna beraber, Bu müjdeye nasıl nail olacağını müjdeliyor. Korkutuyor. İnzar ediyor. Nezir olarak inzar ediyor. Gözünün önüne koyuyor. Ona nazar ettiriyor. Nasıl yaparsa kaybeder. Rabbine ters düşer. Rabbini kaybeder. Kendini kaybeder. İnsanlığını kaybeder. Onu nazara sunuyor. Uyarıyor. İkaz ediyor. Aynı şekilde şahit, nasıl kazanması gerektiğini kendi üzerinden gösteriyor. Kendisi nasıl kazanmışsa, Allah'ın güzelliğini nasıl kazanmışsa, o onun üzerinde görünür ve görünmelidir. Bütün bunları yaparken neyle yapıyor? Evet, Allah buyurdu ayet-i kerimede, size bir Resul gönderdik sizden, sizin içinizden, sizin dilinizi konuşan, size Allah'ın ayetlerini okuyan, okuyup açıklayan, Allah'ın ayetlerini okuyup açıklamıyorsa, o peygamber varisi değildir. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Size hikmeti öğreten, kitabı öğretmen, kitabı, kitaptaki hikmeti öğreten, Allah'ın kitabı, Allah katındaki kitap, evet, kitabı öğretiyor, hikmeti, Allah'ın muradını öğretiyor. Allah'ın muradı hikmettir, Dolayısıyla biri Allah'ı bilmiyor ve tanımıyorsa daha doğrusu Allah kendini sevdiklerine tanıtır buyurdu Allah kendini ona tanıtmamışsa hikmeti, muradı nereden bilecek? Onun bildiği hikmet nefsinin hikmetidir. Evet, bir de hikmeti öğretecek, onu talim ettirecek. biz de nefsinizi tezkiye eden neyle tezkiye ediyor? Allah'ın vahyiyle tezkiye ediyor, temizliyor. Şirkten temizliyor, küfürden temizliyor. Nifaktan, münafazlıktan temizliyor. Kibirden, gururdan, riyadan, hasetten temizliyor onu. Sonra, sonra bir de size bilmediklerinizi öğreten. Bilmediklerini öğreten ne demek? Hiçbir yerde bilgi, olmayan bir bilgiye sahip olan demektir. Bu bilgiyi başkasından almamış, bu bilgiyi Allah'tan alıyor demektir. İnsanların bilmediği bilgi, bir tek Allah katındaki bilgidir. Eğer böyle bir bilgiye sahip değilse, kitaptan okuyup anlatıyorsa, ona mürşid-i demek doğru değil, yanlıştır. Böyleleri insanı yoldan, Allah'tan alıkoyar. Ne demişlerdi? Yarım doktor insanı candan eder, yarım, yarım alim de imandan eder. Yarım mürşid de insanı Allah'ın dostluğundan eder. İnsanı vuslattan eder. Hazreti insan olmaktan eder insanı. Evet, söyledim başta, Canlıların en kötüsü aklını kullanmayan insanlardır. Aklını kullanırken nereden, nasıl kullanacak aklını bu durumda Allah'ın Vahyinin ışığında kullanması gerekir. Göz için ışık neyse akıl için de ışık, nur Allah'ın kelamı Kur'an'dır. Allah'ın Vahyine bakıp öyle anlayacak, öyle hüküm verecek ki hükmü doğru hüküm olsun. Yoksa eğer gayesi Allah'ın rızası, Allah'ın dostluğu, Allah'a vasıl olmak, Allah'a dost olmak, Allah'ın cemalini müşahede etmek değilse, onun zaten niyeti bozduk. O nerede olursa olsun, onun niyeti boz. O farklı bir niyetle bir cemaatte bulunuyor ya da bir müşrik i bir şeye tabi olduğu iddiasındadır. Niyeti başka, derdi başkadır. Derdi dünyadır. Dünyada rahat etmek, dünyada kazanmak, dünyada bir mevki, bir makam sahibi olmak. Dünyada övülmek. Oysaki Rabbini isteyen dünyadan geçmiştir. Değil dünyadan, cennetten de geçmiştir. Bir de canından da geçmeye hazırdır. Mümin bu, Müslüman bu. Rabbini isteyen, Rabbinin rızasını, dostluğunu, cemali kazanabilecek olan bu vasıftaki insanlardır. Allah için her şeyi yapabilen, canını gerektiğinde feda edip kurban edebilen insanlardır. Hiç kimsenin ne söylediğine bakmadan, ne burada etkilerime de, <gülüyor> eğer siz dininizden dönerseniz, Allah'ın dininden dönerseniz, Allah sizin yerine, yerinize evet, öyle bir topluluk getirir ki, onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Onlar hiçbir kınayıcının kanamasından korkmazlar. Evet, onlar aynı zamanda mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. Mümin bu vasıftaki mümindir. Gerisi, gerisi zaten niyeti düzgün değil. Hesabı başkadır. Evet, böyleleri ne yapar? Allah ile, Allah'ın vahyiyle nazar eder, hakikati anlar, aklını Allah'ın vahyinin ışığında, nurunda kullanır. Doğru nedir? Yanlış nedir? Kim doğru yapıyor? Kim yanlış yapıyor? Kim haktadır? Kim batıldadır? Bunu bilir ve anlar. Kiminle beraber yürürse, Allah'a vasıl olur, bunu bilir ve anlar. Vahyin ışığında görüyor çünkü. Çünkü ona Allah gösteriyor. İş bu yanılır mı? Yanılmaz. Ama Allah'ın vahyinin ışığında, nurunda değil de kendi nefsiyle bakıp, evet dünyaya göre bakıp ya da birilerine göre bakıp hüküm verenler kesinlikle hükmünde yanılmıştır. Şeytan onlara yol gösterir. Evet. Yolu gider, gittiğini zannediyor. Bir de bakar ki şeytana dost olmuş. Allah bizi böyle bir yolculuktan muhafaza eylesin. Amin. Böyle yolu göstermek yerine insanları Allah'a taşımak yerine insanlara mani olan, yollarını kapatan, gelin ben de sizi götürüyorum deyip hiçbir vasfa sahip olmayan Allah'ın vazife vermediği insanlardan insanı muhafaza etsin inşallah. Amin. Allah bize kendimizi koruma, onlardan koruma o gücünü, kuvvetini, imanı versin, ihsanı inşallah. Amin. Evet. İnşallah. Efendim, Derya Akaya Diyarbakır'dan selamünaleyküm. Efendimize sonsuz muhabbetlerimizi iletiyoruz demiş efendim. Allah razı olsun. Biz de bütün kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Allah razı olsun. Bütün işimiz derdimiz, kazancımız bu zaten. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Benim sermayem marifetullah, Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak. Kazancım muhabbetullah'tır dedi. Bizimce bizim de inşallah sermayemiz Allah'ı bilmek olur, tanımak olur, güzelliğiyle tanımak olur. Kazancımız da bundan dolayı evet muhabbetullah olur. Tanıdıkça sevme imkanımız, iman etme imkanımız olur çünkü. Bununla beraber ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Dinimin aslı da akıldır. İşte o aklı vahyin ışığında görecek hale getirmemiz gerekir. Ona O aklımıza vahyin nurunu evet, yakıp, aydınlatıp öyle bakmak gere gerekir ki hakkı, hakikati görebilelim, anlayabilelim inşallah. Evet. Efendim Bursa'dan Arif Öz bir dervişin mürşidine karşı edebi nasıl olmalıdır? Evet, bir dervişin Mürşidine karşı edebi nasıl olmalıdır? Bütün mürşid Kamillerin söz birliğiyle söylediği vardır ki, Kazanan mutlaka edebiyle kazanır, Kaybeden de edebe aykırı hareket ettiğinden dolayı, Düşündüğünden dolayı, konuştuğundan dolayı kazanır ve kaybeder. Dervişin Mürşidine karşı edebi nasıl olmalıdır? Ben en sonundan söyleyeyim öyle bir edep sahibi olması gerekir ki, ben bilmem mürşidim diyebilmelidir. Benim mürşidimin söylediği doğruydur, mürşidimin yaptığı doğruydur. Eğer benim doğru olsaydı, ben kazanmış olurdum. Ben kendi bildiklerimle bu hale gelmişim, ama o kendi bildikleriyle bunu kazanmışsa, bu durumda onun bildikleri doğru, benim bildiğim yanlıştır. Onun yaptıkları doğru, benim yaptığım yanlıştır. Yoksa mürşidine, mürşidi için şunu niye yaptı, bunu neden yaptı, bu yanlıştır dediğinde işte edebi, edebe aykırı olarak hareket etmiş olur ki edepsizliğin en büyüğünü yapmıştır. Mürşidi bilmiyorsa o daha iyi biliyor. Bu durumda neden uyuyorsun zaman, neden tabi oldun? Sen ondan daha iyi biliyorsun ya, senin onun mürşidin, mürşidi olman gerekirdi. Ya da haddini aşıp böyle hesaba çektiğinde bu durumda ne demiş olur? Allah işi kime vereceğini bilmiyor. Aslında bana vermesi gerekirdi. Ben olsaydım şöyle yapardım. O yanlış yaptığı için onun Rabbi de yanlış yapmıştır. Yanlış adama iş vermiştir demiş olur ki bu yüzden edebi, edepsizliği daha doğrusu Allah'a gidiyor. Evet. Efendim Burhan Temel cennete sevdiğimiz insanları istediğimiz zaman görebilecek miyiz? Evet. Allah öyle buyurdu. Evet, orada o cennetlikler sevdikleriyle, eşleriyle, çocuklarıyla bununla beraber o kendi sürelesinden gelen, kendisinden, sülmünden gelen diğer imanda kendisine tabi olmuş olanlarla beraber olurlar dedi. Evet. istediği zaman orada Allah öyle buyurdu. Orada her istediğiniz vardır. Kul orada neyi isterse o vardır. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. kimle görüşmek isterse bununla beraber neyinin olmasını isterse Allah onu verir. Evet, çünkü Allah'ın vaadi var. Her istediğiniz vardır. Çünkü orası nimet geridir. Hatta öyle ki gözün görmediği, kulağın işitmediği, kalplerin fehmetmediği nimetler vardır. Bunun dışında. Anlamadığımız, şu anda düşünemediğimiz, hayal edemediğimiz nimetler de vardır. Dolayısıyla zaten istediklerimiz vardır. Bir de hayal edemedikimiz, isteyemediklerimiz de varmış. Evet. Efendim Adana'dan Sedat Gündüz, bu hafta haberlerde bir yolcu uçağının kaptanları Ufo gördüklerini iddia ettiler. Ufolar var mıdır? Herhangi bir şey görmesek ona vardır diyemiyoruz. Kim ne söylesin, biz görmediğimiz için Ufo vardır demiyoruz, diyemiyoruz. Onun için böyle şeylerle meşgul olmak doğru değildir. Olsaydı şimdiye kadar çoktan görüşme imkanı olurdu. Birilerinin hilesidir şeytanın hilesidir. Şeytanın gösterdiği bir görüntüdür o. Bununla beraber başkalarının yaptığı, başka ülkelerin yaptığı şeyler de vardır. Hepsi birbirine karışıyor zaten. Böyle bir şey yoktur. Bununla beraber yani bizim her şeyi anlamamız mümkün değildir. Anlamamız gerektiği kadar anlıyoruz. Allah bize beyan ediyor. Mesela şu anda bilindiği kadarıyla, tespit edildiği kadarıyla evet, bu galakside 400 milyar gezegen var. 400 milyar yıldız vardır. 400 milyar yıldız. Biz bir tek gezegende bulunuyoruz, dünya gezegeni. Geriye kalan o 400 milyar neyin nesidir? Orada neler var? Kimler var? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bir de bu galaksi gibi ayrıca 400 milyar galaksi vardır. Evet. Şöyle bir düşünmek gerekir. 100 tane değil, 200 tane değil, 1000 tane değil. 1 milyon tane değil. 1 milyar değil. 400 milyar galaksi, her birinde 400 milyar gezegen. Yıldız. Bunların hepsi bu dünya için midir? Hayır. O alemlerin Rabbi'dir. Onun türlü türlü çeşit çeşit mahlukatı vardır. Rabbini hamd ile tesbih eden, zikreden. Onun için bizim aklımız buna ermez. Allah bize ne kadarını öğrettiyse, o kadarını biliyoruz. Bütün bunlardan anlamamız gereken, hepsini ayet olarak okuduğumuzda, Rabbimizin azametini anlamamız gerekir, kudretini anlamamız gerekir. Bu kadar değildir. Bütün bunların hepsi birinci kat göğün altındakilerdir. Bir de ikinci kat var. İkinci kat gök, bütün bu alemleri, hepsini kapsamış durumdadır. Üçüncüsü, onu da kapsamış. Artık ona göre hesap et. Yok hepsini anlayacağız. Yok böyle bir şey. Bize düşen Rabbimizin bize anlattığını anlamaktır. Kendi küçüklüğümüzü bilip, Rabbimizi tanıyıp, anlayıp, onun azametini anlayıp, ona secde etmektir. Ona hamd etmektir, tesbih etmektir, tekbir etmektir. Yoksa bunları inceleyip, acaba şurada ne var, burada ne var demek değildir. Efendim, Bursa'dan bir izleyicimiz evi kira vermenin haram olduğunu buyurdunuz. Bazı dergahlar ve cemaatler vahfedilen ev ve iş yerlerini kiraya vererek geçimlerini sağlıyorlar. Bu durumda ne düşünüyorsunuz? Bu durum hakkında efendim. Evet. Bu tamamen böyle iyi niyetle bilmeden yapılmış şeylerdir bunlar. Ama Bazı cemaatler böyle yapıyor, bazı insanlar böyle yapıyor diye buna doğru diyemeyiz. Bu doğrudur diyemeyiz. En azından ben öyle söylemiyorum, söylemeyeceğim. Söyledim biraz önce, aklımızı vahyin ışığında kullanmamız gerekir. Bir şeyi söyleyeceksek mutlaka bunun bir delilinin, Kur'an'dan bir delilinin olması gerekir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? <gülüyor> o faiz yiyenler, kat kat faiz yiyenler, Allah ve Resulü, onlara harp ilan etmiş, buyurdu. Onların gideceği yer, cehennem, ebedi cehennemdir, dedi Allah. Neden dolayı? Faiz yiyor. Bir tek faiz yemiyor yalnız. Onun başka bir sebebi daha var. Faiz, ''Tıpkı alışveriş gibidir'' dediklerinden dolayı dedi Allah. Evet, ne buyurdu? ''Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır.'' Faiz nedir? Herhangi bir şeyi, parayı veriyorsun, bir dakika ayda onu artırarak alıyorsun. Artırmış olarak alıyorsun. Aynı şeyi almıyorsun. Yani orada bir alışveriş yok, bir ticaret yok. Herhangi bir şekilde bir alışveriş yapıp kar ettiğin bir para yok ortada. Bakalım, evi kiraya verdiğimizde bir kar var mıdır, yok muydur? Herhangi bir ticaret yok ortada. Herhangi bir kar da yok. Ha parayı, diyelim ki 50 milyara ya da 100 milyar verdin, bir ev aldın. Ve her ay gittin, gidip onun kirasını aldın. Faiz arasındaki fark nedir acaba? Bir fark olması gerekir. Ortada ticaret yok. Sabit. Her ay gidip o parayı alıyorsun. Öteki zavari de her ay o kirayı ödüyor. O da hiçbir şey kazanmıyor. Ticaret yapıyor ki o da zaten. O da bir şey kazanmıyor. Kira halal oluyor. Ev almak için adam kredi alıyor. Ona haram diyor. Söyledim. Eğer... Böyle yapılıyorsa bilmediklerinden dolayıdır, ciharetden dolayıdır ve bütün müminler ve Müslümanlar biliyor ki bu kira yüzünden nice yuvalar dağılıyor, kirasını ödeyemediği için evi dışarı atılıyor, dışarıda kalıyor, perişan oluyor, yetmez. Bir de evlenmek istiyor, kiradan dolayı evlenemiyor. Mümin kardeşliği bu midir? Böyle mi olmalıdır? Evet, her Yuva sahibinin mutlaka bir ev sahibi olması için müminlerin el birliğiyle onlara yardım etmesi gerekir. Bundan kurtulsun diye söyledim biraz önce. Eğer varsa fazla bir evi kiraya verirken sadece ne yapabilir? Emanet edebilir. Emanet kiraya değil emanet edebilir. Teslim ettiği gibi teslim alma hakkına sahiptir. Bir örnek vereyim Resulullah'tan. <gülüyor> Buyurdu ki aleyhissalatü vesselam Kıyamet günü kul hakkıyla sakın sizi görmeyeyim. Kul hakkıyla. Sahabe sordu, Ya Allah. kul hakkı evet, ne demektir? Nasıl yani kul hakkıyla? Buyurdu ki, kulların kullar üzerinde hakkı vardır. Müminin de kulların kullar üzerinde hakkı vardır. Nedir o hak? Bir örnek veriyor. Farz edin ki sizin develeriniz vardır. Veya koyunlarınız vardır. Ama kardeşinizin yoktur. komşunuzun yoktur. Bahledeki oturan bir fakirinki yoktur. Onun sizin üzerinizdeki hakkı o hayvanların sütünü sağdığınızda sütünden onlara vereceksiniz. Onların o sütte hakları vardır. Yünlerini kırptığınızda ondan vermeye mecburiyetiniz vardır, onların hakkı vardır içinde. Kestiğinizde etenden verme mecburiyetiniz vardır. Bu onların hakkıdır. Bu kul hakkıdır dedi. Eğer onlardan birinin devesi olmazsa gelip sizden istediğinde onun bir devesi oluncaya kadar ona bir deve emanet etmeniz gerekir. Ne zaman onun devesi olduysa o zaman sizin devenizi getirip geri verir. Bu binek içindir. Bu diğer hayvanlar içindi. Aynı şey ev içinde geçerli olmuş olmaz mı? Varsa senin iki tane evin, biri dışarıda kalmış evi yoktur. Senin ona emaneten vermen gerekmez mi? Onun bir evi oluncaya kadar. Verirken bir şey karşılığında vermiyorsun. Onun hakkıdır dedi. Bu kul haklıdır dedi. Ama ne diyoruz? Benim değil mi? Onun için kireye veriyorum. Kira veremezsin. Emanet edebilirsin. Kardeşine evet, verip onun karşılığında Allah'tan bir karşılık bekleyebilirsin. Aynı şey mesela birinin bir tarlası olsa Allah onu insana hizmetine vermiş çünkü ben bu sene tarlamı ekmek istemiyorum diyemez. Çünkü ekilmesi gerekir, insanların hizmetine verilmesi gerekir. Kendisi ekemiyorsa ilan etmesi gerekir. Bu sene ben bu tarlamı ekemiyorum. Evet. Ey ahadi, Ekmek isteyen varsa buyursun gelsin kendine eksin. Ya da eksin bir kısmını da bana versin diyebilir. Bunu ilan etmezse ben bu sene tarlamı ekmiyorum diyemez. Ya da bakçesi vardır ben bu sene meyveleri toplamıyorum çürürsün diyemez. O ona ait bir şey değildir. Hepimiz yeryüzünde Allah'ın misafirleriyiz. Onu israf edemezsin. Ya da onu istediğin gibi kullanamazsın. Allah nasıl emretmişse öyle yapmak zorundasın. Bu kul hakkıdır. Bir de Resul Efendimiz bunun cezasını beyan ediyor. Eğer siz bunu yapmazsanız, benim bu söylediğim gibi yapmazsanız, dinin peygamberi konuşuyor. Kıyamet günü o kıyamet yerinde o azap melekleri size, sizi yere yatırır. Diyelim ki yüz tane deveniz var dedi. Her bir deve gelir, sizi çiğner, kul hakkını ödemediniz ya, sizi çiğner, geçer, öteki gelir. Yüz deve bitinceye kadar bu da devam eder, yüz tanesi bitince sıra yine o birincisine sıra gelir, o da gelip ezmeye devam eder. Bu cezanız bitinceye kadar bu devam eder dedi böyle. Hak bu, kul hakkı bu, kul hakkı deyince sadece böyle birbirinin hakkını yemek olarak anlıyoruz, öyle değildir kulun kul üzerindeki hakkını böyle anlamak gerekir. Böyle anlayınca evet kiranın doğru olmadığını anlarız. Bir de kendini alim zannediyor, mümin zannediyor, müslüman zannediyor, müteahhid zannediyor. Evet. Herhangi bir kul krediyle kendisini ev alabilir deyince vay bu İslam'da yoktur diye ne yapıyor? Hüküm veriyor. Sen ne alırsın hükümden? Nereden biliyorsun sen hükmü? Kimden öğrendin? Hangi kitaptan öğrendin sen onu? Sen kim hüküm vermek kim? Biraz edepli olmak gerekir. Evet. İnşallah bizi dinleyenler bunu anlar. Ha buna beraber ticarethane için aynı şey geçerli değildir. Yani dükkan için, ticarethane için aynı şey geçerli değildir. Çünkü ticarethanede o ticaret yapıyor. Orada bir ticaret söz konusudur duruma göre, semtine göre, yerine göre evet. mutlaka onun bir kirası olabilir. Ya hatta yapılan işe göre evet onun bir e, karşılığı olabilir. O mesken değildir. O ev değildir. O ticaret nedir? Çünkü orada ticaret yapılıyor. Orada bir kazanç elde ediliyor. O kazançtan da oran, evet sahibi ne yapabilir? İstifade edebilir. Oradan Evet, bir kazanç elde edebilir ama evde elde edemez. Efendim evet. diğer bakandan Zeynep Dala selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Rabbimize olan aşkımızı ispat edebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Ellerinizden aşk ve muhabbet ile öpüyorum demişler. Allah razı olsun. Evet. Aşkı elde etmek için ne yapmak gerekir? Aşk Allah'ın tecellisidir. Aşk Allah'ın zati tecellisidir. Bir esma tecellisi vardır, isimlerinin tecellisi, güzelliğin tecellisi vardır. Ama bunun özünde, hakikatinde aşk vardır. Onun için aşk zati tecellidir. Zati tecellinin olabilmesi için önce isimlerinin tecellisi olması gerekir. O isimler nasıl tecelli ediyor? Biz o isimlerle varlığa, mahlukata, kendimize muamele ettiğimizde o isimler Allah'tan bize tecelli ediyor. Evet, Herkese mutlaka yaptığının karşılığı vardır buyurdu. Onun karşılığında bir güzellik vardır. Bir de Allah kendinden ihsan eder dedi. Allah yaptığımızda karşılık en az bire 10 verir. bire 10, bire 700. Bir de hesapsız verir. Bir de kendinden verir. Bir de misal veriyor diyor orada. İman edip salih amel işleyenler için. evet Bir taneyi Allah örnek veriyor. Bir tane toprağa düştüğünde evet, yedi başak veren bir tane. Her başakta yüz tane. Bire yedi yüz. Sonra o bire yedi yüz veren o taneyi bir daha ektiğimizi farz edin. O çıkanı bir daha ektiğimizi farz edin. Artık o hesaba gelmiyor. Allah sizin için arttırır deyince bunu böyle anlamak gerekiyor. Evet önce Allah'ın isimleriyle isimlenmek gerekir. Sonra o isimlerle evet ne yapmamız gerekir? İnsana, varlığa, mahlukata muamele etmemiz gerekir ki o aşk tecelli etsin. O zati tecelli, o isimleriyle beraber tecelli etsin. Evet, o aşk, muhabbet, ispat ister. İspati olmamış bir aşk, bir muhabbet, sahtedir. Dolayısıyla iman da sahtedir. Ama eğer ispatlıyorsak, bunun için fedakarlık yapıyorsak, malımızla, canımızla, her şeyimizle cehdedip çaba gayret sarf ediyorsak, Evet, neyi istiyoruz? Rabbimiz'i, Rabbimiz'in sevgisini, aşkı, muhabbeti, zati tecelliyi, Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecellisini istiyoruz. Evet, bunun karşılığında, o muamele karşılığında e, kazanıyoruz. Allah sonra bize öğretir, nasıl kazanacağımızı öğretir. Evet, Allah kendini sevdiklerine tanıtır, sonra o kendini bize tanıttıkça zaten iş bitiyor. Söz biter. İş o hakiki aşka geldiğinde söz biter. Sözün bittiği yerdir orası. Dilin kitlendiği yerdir. Onun için o aşk anlatılmaz. Sözün bittiği yer olduğu için o sadece yaşanır. Ama yürürken mutlaka böyle kenarından köşesinden tattığımız için onu da anlamaya başlarız. Allah hepimize o aşkı, o zati tecelliyi tatmayı, yaşamayı nasip etsin inşallah. İnşallah hep beraber şabamızı, gayretimizi sarf edip onu kazanacağız. Çünkü yaratılışın gayesi bu. Yaratılışın gayesi imandır. Allah'ı sevmektir. Allah kulunun kendisini sevmesini sever. Allah seviyor, sevmeyi seviyor, sevilmeyi seviyor. Bunun dışında bir şeylerle meşgul olmak doğru değildir. Gerisi hepsi bunun içindir. Hepsi araç ama aşk, aşıklık, iman, abdiyet amaçtır. Amacı unutmadan araçları kullanmak gerekir. Kullanırken bunun karşılığında kazanmamız gerekenin iman olduğunu, abdiyet olduğunu, aşk olduğunu, Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecellisi olduğunu, Allah'a yakınlık olduğunu... Allah'ın sevgisi olduğunu, dostluğu olduğunu, cemali olduğunu unutmamak gerekir. Yoksa başa tarafa dönmüş oluruz. Amacı, aracı, aracı amacın yerine koymuş oluruz. Hiçbir şey de kazanamayız. O bize hiçbir şey kazandırmaz. Allah'ın ilk emri okudur. Oku, anla. Önce anla dedi. Okumalısın. Okumadan anlaşılmaz. Efendim, Mehdiye Ersoy, sizi çok seviyoruz efendim demiş efendim. Allah razı olsun. Biz de onları çok seviyoruz. Söyledim biraz önce, sevgiyi ispat eder, ister. inşallah O sevgimizi ispatlayarak Kardeşlerimize örnek oluyor, şahit oluyoruzdur. Efendim, Meliha Ceylan, selamünaleyküm. Hocam sizi çok seviyorum. Sizin ile en kestirme yoldan nasıl yürüyebilirim ve sizin dünyaya ulaşmanız için dua ediyorum. Allah razı olsun. Allah bizi nereye ulaştırırsa biz oraya ulaştırırız. Biz dünyaya değil Allah'a ulaşmayı tercih ediyoruz. Bütün kardeşlerimiz için de bunu tercih ediyoruz. Dünyada nasıl muamele ederse eğitsin o mutlaka bizim için hayırdır. Mutlaka bizim için güzeldir. İsterse yerde süründürür bize düşen, seni seviyorum ya Rabbi, beni süründürmeni de seviyorum. Mutlaka vardır bir muradın, mutlaka bunu bana yapıyorsan, mutlaka sevdiğin için yapıyorsun. Benim sürünmemi sevdiğin için bunu yapıyorsun. Sürünürken nasıl bir kur olduğumu görmek için bunu yapıyorsun, göstermek için yapıyorsun. Seni seviyorum, senin bana olan muameleni de seviyorum. İsterse alır, takta oturtur. Farklı bir muamelede bulundur. Bu sefer öyle görmeyi dilemiş. Ne diyoruz? Bana nasıl bir muamelede bulunursan bulun, beni nasıl bir kulluk halinde görmek istiyorsan, ben de onu istiyorum, onu seviyorum. Niye? Seni seviyorum da onu Ben gözümü, gönlümü senden ayırmam, başka tarafa dönüp bakmam. Bana nasıl bir muamelede bulunduğunuz? Beni ilgilendirmiyor. O senin işin, o benim işim değil. Bana düşen, ben sana nasıl bir muamelede bulunuyor, nasıl bir kullukta bulunuyor, nasıl bir hamd, nasıl bir tesbih halinde bulunuyorum, beni ilgilendiren burasıdır. Yapıyorsam kulluğumu, her halükarda hamd ediyor, şükrediyor, tesbih ediyor, tekbir ediyorsam, her halükarda sen güzelsin ve güzel yapıyorsun diyebiliyorsam, işte doğru yapıyorum, gerisi de beni ilgilendirmiyor. Efendim, kardeşlerimiz sevgilerimiz, söylüyorlar. Efendim Hüsna Ersoy, sizi çok seviyoruz babacığım, teşekkürler demişler efendim. Allah razı olsun, biz teşekkür ederiz inşallah. Ne olursa olsun, bütün kardeşlerimizin hem dünyasının hem ahiretinin hesabını yapıyor. Hep beraber kazanalım, dünyamızda, ahiretimizde, daha doğrusu gönlümüz cennet olsun, dünyada huzurlu olalım. Allah'ın huzurunda olalım. Evet. Ahirette Rabbimizin huzurunda mahcup olmayalım. Huzurunda kazanmış olarak durabilelim diye çaba gayret sarf ediyoruz. İnşallah hep beraber birbirimiz için öyle oluruz. Evet. Efendim, Sanlı Mustafa, Allah'tan bir yol göstericisi olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir? Bu ayeti günümüze taşıdığımızda nasıl anlamalıyız? Bugün yol gösterici kimdir? Evet. Yol göstericinin Allah'tan olması gerekir. Bununla beraber yolu Allah ile, Allah'ın vahyiyle göstermesi gerekir. Yol gösterici olduğu için Allah'ın vahyini de üzerinde gösterip yolu göstermesi gerekir. Beni izleyin diyorsa, imam oluyorsa. Allah'tan bir yol göstericisi olmadan kendi nefsinin hevasına uyandan daha delalette kim vardır? da ayet-i O zaman bu takabir yol göstericiye gerek vardır. Eğer yol göstericiyi kabul etmezsek ne olur? Delalete kalmış oluruz Allah'ın beyanıyla. Ve bu yol gösterici evet, Allah'tan olmalı. Ne demek Allah'tan? Allah'tan emir almış olması gerekir. Kullarımı bana getir emrini almış olması gerekir. Bu vazifeyi Allah'ın ona vermiş olması gerekir ki yolu Allah ile göstersin. Onun gösterdiği yol Allah'ın yolu olsun. Bununla beraber biraz önce söylediğim gibi peygamber varisinin varisi olması gerekir. Evet, O peygamberin yüklendiği, Allah'ın kendisine yüklediği o vazifeleri yerine getirmesi gerekir ki Allah'tan yol gösterici olsun. Yoksa kendi kendimize biz kendimiz yolu buluruz. Kitabı okuruz, buluruz. Ya da birilerine uyarız. İşte hep beraber böyle cemaat halinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dersek delalette kalmış oluruz. Yol göstereceği, Allah'tan olan yol göstereceği kabul etmeye tenezzül etmedik. Kibirlendik. O da benim gibi biridir dedik. Doğrudur. Zahiri olarak o senin gibi biridir. Tıpkı senin gibidir. Ama manevi olarak o evet, öyle bir safhadan geçmiş ki nefsini tezkiye etmiş, nefsini terbiye etmiş, nefsinin şirkini temizlemiş, bütün gönlü evet, iman ile dolmuş, Allah'ın aşkıyla muhabbeti ile dolmuş. O muhabbet her zerresine tecelli etmiş, Allah zatıyla sıfatıyla tecelli etmiş. Dolayısıyla evet, nasıl ki Allah, Resulullah Efendimiz için size bir nur gönderdik, Resulullah nasıl ümmete nur olduysa, aynı şekilde o nur onda evet, parlamaya devam eder. O, o nuru, Resulullah'ın nurunu saçmaya devam eder. Manevi itibarla, ruh itibarı itibariyle bütün ruhlar evet, Allah'ın tecellisidir. Dolayısıyla ilk yaratılan ruh Resulullah Efendimiz'in nurudur ki buna hakikati Muhammediye denir. Bütün ruhlar o nurdan yaratılmış. Ondan yaratılmış. Hem de aynı ile yaratılmış. Eğer Resulullah Efendimiz'in o hakikati Muhammediyesi birinde tecelli etmemişse o mürşid Kamil olmaz bir kere. O tecelli ettiği için Mürşid-i Kamil'dir. Onun varisidir. Onu temsil ediyor. Onun yürüdüğü yolda yürüyor. Onun harını üzerinde yaşıyor. Kur'an onda canlanmıştır ki o canlı Kur'an olup önde yürüyor. Yoksa yoksa derrete kalırız. Dedim ya. Kibirlenme meselesi. Kaybedenler mutlaka kibrinden dolayı kaybeder. İster mümin olduğunu iddia etsin, ister mümin olmasın. Kaybedenler iblis dahil kibirlendiği için. Evet kaybetti. Ben topraktan yarattığın birine nasıl secde ederim dedi. Öteki de ne diyor? Peygamberleri kabul etmeyenler bir beşer mi bizim hidayetimize vesile olur dedi. İman etmediler. Mülçid-i tabi olup kendi kendini bulamayanlar. Bununla beraber Allah'ın rızasını Dostu'nu ebedi hayatını kazarmak için kibrini yenemeyenler ne yapar? Kabul etmez. Aklını mürşid olmayı, aklını mürşid olarak kabul etmeyi tercih eder. Nefsini mürşid olarak kabul etmeyi tercih eder. İlmini, bilgisini mürşid olarak kabul etmeyi tercih eder. Evet. Allah'tan bir yol göstericisi olmadan kendi nefsinin hevasına uyandan daha delalette kim vardır? Bununla beraber ne buyurdu? Allah'ın delalette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamazsın. Veli mürşid. Yani senin mürşidin eğer veli değilse, Allah dostu değilse bu durumda sen kendine başka mürşidler de edinmişsin. Yani kime benzemeye çalışıyor, kimin gibi olmak istiyor, kimin kazandığını kazanmak istiyorsan o senin mürşidindir. Hatta bir mürşid değil, bir konuda bir birini mürşid ediyor, ediniyor. Başka bir konuda başka bir mürşidi ediniyor. Onun birçok mürşidi birden vardır. Ama bu mürşidlер veli olan mürşid değildir. Veli olan mürşid değilse, evet ne dedi? O derrete kalmıştır dedi alba. Onun için bütün fikirlerimizi, düşüncelerimizi, imanımızı, İslamımızı, ihsanımızı, ibadetimizi, hayatımızı, kulluğumuzu, imtihanı Kur'an'ın ölçüsüne vurup evet, o Kur'an'ın nurunda, ışığında anlamaya çalışmamız gerekir ki doğruyu anlamış olabilelim. Kendimize bahane üretmeyelim. Evet, ayetleri başka tarafa çekmeyelim. Evet, önümüzde ölçümüz vardır. Bütün sahabe Resulullah Efendimiz beraber kazanmıştır. Kıyamete kadar da onun varisleriyle beraber olanlar bunu kazanır. Bunu kazanmış olanlar onu biliyor, onu tatmış, onu görüyor. Ama görmek istemeyen de evet, ne buyurdu Resul'um? Sahırlara sen mi işittireceksin? Körlere sen mi göstereceksin? Hele bir de böyle evet kibirlenmiş, yüz çevirmiş. Arkasını dönüp gidene sen mi öğreteceksin? Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, kalpleri var fehmetmezler. Hatta onlar hayvanlar gibidir. Hayvanlar nasıl, insanlar bir şey söylediğinde bir şey anlamıyorsa onlar da öyledir. Allah'ın ayetlerini dinlemiyorlar, ciddiye almıyorlar. Evet. Efendim Süleyman Serdar Keşim, Allah ayette Allah'ın rengiyle renklenin, Allah'ın verdiği rengi kim verebilir buyuruyor. Biri kendini çok renksiz hissediyorsa ve bu halden farkında olmasına rağmen bir türlü kurtulamıyorsa ve bu hal onun kendini sürekli şükürsüz hissetmesine sebep oluyorsa kişi bu halden nasıl kurtulabilir? O rengi nasıl kazanabilir? Efendim himmetinize muhtaçız. Sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Bu soran bir derviş. Bu durumda neyi yapması gerekir? Allah'ın rengiyle renklenmiş evet, birine rabıta yapması gerekir. Yani mürşidine rabıta yapması gerekir. Ben yokum, mürşidim var demesi gerekir. Nefsini aradan çekip, mürşidinin güzelliğini üzerinde taşıması gerekir. Bunu yaptığında, evet, o Allah'ın boyasıyla, rengiyle, güzelliğiyle güzelleşmiş olur, renklenmiş olur. Nefsini de aradan çekmiş olur. Bunu yaparken, bunu muhabbetle yapması gerekir. Evet. Sonra bir de bakar ki o güzellik onun üzerinde tecelli etmiş, bu halden yani bu e, kendi tabiriyle şükürsüzlük halinden de kurtulmuş olur, binlerce şükreder, hamd eder. Evet. Efendim yüksel, baran ey gözümün nuru, başımın tacı, gönlümün tahtına oturtuğum efendim, sizi o kadar çok seviyorum ki sizi bize lütfeden Rabbime hamd olsun. Siz benim hem anam hem babamsınız, Allah sizi başımızdan eksik etmesin demiş efendim. Allah razı olsun. Muhabbet mutlaka karşılıklıdır. Kardeşlerimiz, evet, kendilerini nasıl sevdiğimizi evet, biliyor, mutlaka bunu tatmışlardır, bunu mutlaka anlamışlardır. Allah için olan sevgi Allah'a geliyor. Allah bizi evet birbirimizi sevmemizden dolayı eğer seviyorsa birbirimizi sevmek bir imkandır. Allah'ın sevgisini kazanma imkanıdır. Onun için mutlaka birbirimizi Allah için sevmemiz lazım. Sadece birbirimizi değil. Allah'ın kullarını da Allah için sevmemiz lazım yetmez. Bütün mahlukatı Allah için sevmemiz lazım. O yaratmış. Onun o Kul üzerinde, kullar üzerinde, mahlukat üzerinde bir muradi vardır. Dolayısıyla evet, o sevilmeye layıktır. Seveceğiz. Sevdikçe kazanacağız. Sevdikçe sevgiye, muhabbete gar olacağız. Boğulmamız gerekir o sevgide. Yani aldığımız nefes o sevgi olmalıdır. Bakışımız sevgi olmalıdır. Muhabbet olmalıdır. Biri mesela yemek yiyor. Yemek yerken. Öyle yemek sadece yiyeyim, doyayım diye yemek yenirse bu başka bir şeydir. Yemek yönündeyken böyle bir yemeğe bir nazar etse, Rabbim bana ikram etti. Rabbim ne güzel yaratmış. Zaten güzel demezse, yiyemez, iştahı çekmez. Her neyi seviyorsa ne güzel yaratmış. Nasıl yaratmış? Rabbim bunu benim için yaratmış. Deyip baktığında bir de bakar ki, daha yemeği yemeden şükretmeye başlamış. Rabbini hamd etmeye, Rabbini övmeye başlamış. Rabbinin kendisine olan sevgisini tatmaya başlamış. Bu durumda yediği sadece ekmek olmaz. Yemeğine aşkı katmış oldu. Muhabbeti katmış oldu. Yemek hazırlarken de bu böyledir. Sevdiğimiz birine yemek hazırlıyorsak çok farklı hazırlıyoruz. de hazırlıyoruz. Gönlümüzdeki muhabbeti katıyoruz. Yiyen de bunu Evet, faranca hazırlamış, beni sevdiği için hazırlamış, severek hazırlamış. Hiç farkında olmadan, evet, birbirimizi sevmiş olur. Sadece yemeği değil, birbirimizi sevmiş oluruz. Dolayısıyla yediğimiz, içtiğimiz de ne olur? Muhabbet olur. Eğer bir sefer böyle olursa, bunu bir sefer anlarsak, muhabbetsiz yapılan yemeği yiyemeyiz. Yaban ve boş gelir. Yemeği o yemeği yerken en sevdiğimiz yemek olsa bile bize sıkıntı verir. Onun için yerken, içerken, bakarken, düşünürken, bir iş yaparken mutlaka onu muhabbetle yapmamız gerekir. Severek yapmamız gerekir. Allah için, Allah'ı sevdiğimiz için O bizi sevsin diye yapmamız gerekir ki her anımız, her halımız ibadet olsun. İbadetimiz bize aşkı, muhabbeti, imanı kazandırsın. Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşsin. Evet. Efendim, Almanya'dan bir izleyicimiz her gün evde tartışıyoruz. Çocuklarımız buna şahit oluyor. Onlar da üzülüyor ve ağlıyor. Bundan nasıl kurtulmamız lazım? Evet. Çok önemli bir mesele. Müminlerin, Müslümanların Buna beraber aynı zamanda kardeşlerimizin de böyle sorunları vardır. Hep beraber en çok üzüldüğümüz meseledir bu. Hem onlar üzülüyor, hem onlarla beraber olanlar, çocukları üzülüyor, aileleri üzülüyor. Buna beraber hep beraber biz de üzülüyoruz, hep beraber üzülüyoruz buna. Bir yerde bir sorun, sıkıntı varsa, evet orada ne vardır? Şeytan vardır orada. Şeytana uymak vardır. Birileri orada şeytana uyuyor. Şeytan hile yapıyor, o da şeytanın tuzağına düşüyor demektir. Eğer Allah'ın hesabını yapacak olsak, Allah için sevsek, deminden beri onu anlatıyoruz. Zaten hep anlattığımız odur. Eğer Allah'ın hesabını yapsak, Allah'ı ciddiye alsak, Rabbimizi ciddiye alsak, Rabbim benden ne istiyor, nasıl yapmamı istiyor deyip baksak, öyle muamelede bulunsak, şeytanın orada işi olmaz. Şeytani biz davet ediyoruz. Gel beraber sohbet edelim diyoruz. Şu niye sorundur, şu niye sıkıntıdır, şunu niye şöyle yaptın, bu niye böyle oldu deyip birbirimize ne yapıyoruz? Sıkıntı vermeye başlıyoruz. Halbuki biraz güzel baksak, biraz doğru baksak, biraz imtihan olarak baksak, seven, sevdiğinin her şeyini sever. Birbirimizi kandırmayalım yani. Seni çok seviyorum ama bu yanlışı yapma. Olur. Bırak o da yanlış yapsın. Senin hiç yanlışın yok muydur? Yani bir yanlışa böyle mi cevap verilir? Bir eksiğe böyle mi cevap verilmesi gerekir? Bir yanlıştan dolayı onun bütün güzelliklerini böyle yok sayman mı gerekir? Bu nankörlük olmaz mı? Nankör insan nankördür yalnız. Biri insanlara karşı nankörse o Rabbine karşı da nankördür. Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Nimete vesile olana teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Sen nimete vesile olana, insanın için nimet olana teşekkür etmezsen Allah'a şükretmiş olmuyorsun. Neden? Çünkü sen nankör bir kulsun da O'ndan. İstediğin kadar gece gündüz yara şükür de. Şükür o değildir. Eşler birbiri için nimettir, nimet olmuştur. Yani bu nimetin şükrü karşımızdakine Böyle mi muameledir? Böyle mi şükredilir? Şükretmek istiyorsa nasıl bir şükürde bulunmamız gerekir? Bize nimet olduğu için, nimeti Allah'tan biliyorsak, o da vesile olmuşsa bu durumda evet onun gönlünü yapmamız gerekir. Onu kırmamamız gerekir. Böyle kıracak sözler, laflar söylemememiz gerekir. İma bile etmememiz gerekir. Eğer seviyorsa onu, sevgi ispat ister. Seni seviyorum ama laf söylüyor darmadağın ediyor. Bu ne biçim sevmektir böyle? Böyle yapanlar kesinlikle karşısındakini sevmiyor. Yeminle söylüyorum sevmiyor. Kimi seviyor? Kendini seviyor. Nefsini seviyor. Sevdiğini iddia ediyor. Hatta kaçmışlar. Hatta ölümü bile göze almışlar. Ama sonra bakıyorsun ki niye sevmiyor? İçini gördü ondan. Ya da kendi nefsini seviyordu, nefsi için seviyordu. Nefsi için sevmek başka bir şey, karşımızdakini sevmek başka bir şeydir. Allah için sevmek, iman ile nazar etmek başka bir şeydir. İman ile bakan mutlaka her şeyden, her şeyin karşılığında Allah'tan Allah'ın sevgisini ister. Ve muameleyi öyle yapar. Sevgi ne kadar önemliyse saygı en az onun on katı daha önemlidir. Çünkü sevgiyi koruyacak olan saygıdır. Önce saygıyı kaybediyoruz. Zannediyoruz ki sevgi kaybolmaz. Sevgi kaybolur. Mutlaka, evet buna şahit olmuşuzdur. Önce bakıyorsun, böyle ölümüne seviyor sözde. Bir süre sonra bakıyorsun ki nefret ediyor. Niye? Saygıyı olmadığı için. Ağzına geldiği gibi konuştuğu için karşısındakini ciddiye almadığı için, onun fikrini, düşüncesini ciddiye almadığı için, onu yok saydığı için, o yok, kim var? Kendisi var, nefsi var. Ben böyle istiyorum diyor. Ben böyle düşünüyorum. Ben ne söylersem öyle olacak. Hani sen iman etmiştin? Hani Allah ne dediyse o olacak Sen böyle mi müminsin? Böyle müminlik olur mu? Hem ailemize, hem çocuklarımıza, ne yapmamız gerekir? Onları yetiştirirken, büyütürken, biz evlenirken de böyledir. Evlenmişsek bu gene böyledir. Beraber Allah'ın rızasını kazanmak için yolculuk yapıyoruz. Eşimiz bizim yol arkadaşımız, bizim yoldaşımız. Eşimiz bizim sırdaşımız. Esfimiz, eşimiz bizim için nimet. Eşimiz aynı şekilde evet bu yolu yürürken bizim yardımcımız. Birbirimize evet, yardım etmemiz gerekir. Ebedi hayatı kazanmak için. Eşimiz bizim için kazanma nimeti. Evet, bir tebessüm sadakadır. Ona yaptığın her ikram sadakadır. Allah onu sadaka sayıyor. Eşi böyle görmek gerekir. Ebedi hayatı, Allah'ın rızasını, dostluğunu, sevgisini kazanma nimeti. Çocuklarımız da böyledir. Ama söz hakkı benimdir demiyoruz. Söz hakkı Allah'ındır dememiz gerekir. Çocuklarımızı büyütürken de onlara öyle söylememiz gerekir. Bu doğru budur. Çünkü Allah böyle emretmiş. Allah ne emrettiyse ikimiz de Allah'ın kuruyuz. Bizim böyle yapmamız lazım evladım deyip ona Allah'a kulluğu öğretmemiz gerekir. Allah kurulunu bize teslim etmiş. Emanet etmiş. Yoksa kur olarak yetiştirmezsek emanete ihanet etmiş, hainlik yapmış oluruz. Bu benim malımdır dediğimizde Nasıl istersem çocuğumun öyle yapması lazım, eşimin öyle yapması lazım dediğimizde evet kendimizi onların sahibi Rab'bi gibi görmüş oluruz ki Rab'lılık taslamış oluruz. Bu Rab'lılığı taslayan insanın evet, şirk içindeki nefsidir. Ama mü'min ise ne der? Rabbim ne dediyse o. Hep beraber Allah kurulmaya çalışacağız. Doğru, Allah'a göre doğru buysa hep beraber bunu yapacağız. Allah'a göre bu güzelse bu güzelliği Allah için yapacağız. Allah'a yakın olmak için, onun sevgisini kazanmak için. Bir evde Allah'ın hesabı varsa orada şeytanın işi olmaz. Allah'ın hesabı yoksa oraya şeytanlar dolar, biz daha böyle kavga ederiz, evet, birbirimize sıkıntı veririz. Evimiz cehennemden bir köşe olur, cehennem olur. İçindeki çocuklara da cehennem hayatını yaşatmış oluruz. Allah bunu kabul etmez. Allah oraya rahmet nazarıyla nazar etmez. Çünkü rahmet nazarını kazanabilmek için bizim birbirimize merhamet etmemiz gerekir. Kendi evimizdekilere, kendi evimiz içinde eğer birbirimize rahmet edemiyorsak, birbirimize ikram edemiyorsak, birbirimizi affedemiyorsak, mağfiret edemiyorsak dışarıda yaptıklarımız bir mana ifade etmez. Önce kendi ailemiz içinde, evimiz içinde mutlaka Allah'ın hükmü geçsin diye Allah'ın rahmeti tecelli etsin diye, sevgisi tecelli etsin diye, evimizin içinde kazanalım diye, bununla beraber birbirimize destek olup birbirimize kazandıralım diye bir gayemizin, bir niyetimizin olması, bir çabamızın, bir gayretimizin olması gerekir ki Allah'a kul olmuş olalım. Böyle yapmayanlar kulluğu kabul etmemiştir. Kulluğu kabul edememiştir. Dışarıda kulluğun hayalini kuruyor. Allah'a dostluğun hayalini kuruyor. Dostluk hayaliyle olmaz. Allah fedakarlık istiyor, kulluk istiyor. O çabanı gayretini görmek istiyor. Evet. Eğer birini affedeceksek, önce en yakınlarımız olmalıdır. Eşimiz olmalıdır. Çocuğumuz, anamız, babamız, duya kayınannamız, kayınbabamız olmalıdır. Amcamız, dayımız olmalıdır. Yoksa Allah'ın güzelliği senin üzerine tecelli etmez. Allah sana imkan verdi, sen imkanı reddettin demektir. Evet. Küçükün olanlar barışmalıdır. Birbirini affetmelidir. Birbirini nimet olarak görmelidir. Birbirini Allah yolunda yürüyen yardımcı olarak görmelidir. Ebedi hayatını beraber kazanan arkadaş, dost, sevgili gibi görmelidir. Yoksa sahabı bile birbirlerini rahatsız ederse, Şun niye yok? Bu niye yok? Şu niye eksik? Sen niye şöyle yaptın? Sen niye böyle baktın? Sen niye böyle yaptın? Yemeğin tuzunu niye eksik? Yani siz hiç Allah'ın derdiyle dertlenmediniz mi? Allah sizi bunun için mi yarattı? Yine böyle kavga edin, böyle birbirinizi meşgul edip birbirinize sıkıntı verin mi? dedi? Siz bunun için mi evlendiniz? Siz evliliğin ne olduğunu bilmiyor musunuz? Çocuk oradadır. Bakıyorsun birbirine bağırıyor. Bu çocuğun felaketi demektir. Onun günün aleminde evet, nasıl fırtınalar koptuğunu hiç kimse bilemez. Daha sonra onun üzerinde nasıl bir etki gösterdiğini bilemez. İlk çocuğun düşündüğü ilk şey, bunlar böyle kavga ediyor, bunlar ayrılacak. Sonra ben ortada kalacağım deyip, ilk aldığı hal o haldır çocuğun. Gece yatarken, uyurken büyük bir huzursuzluk yaşar, onu unutamıyor. Ananın, babanın o kavgasını unutamaz. Onun için yanlışlıkla böyle bir şey olduğunda hemen çocuğun yanında onu mutlaka düzeltmeleri gerekir ki çocuk emin olsun sorun yoktur odur. Sorun bitti, sorun yoktur. Yoksa o çocuğa azap etmiş olur ve o Allah'tan bir emanet. Emanete ihanet etti. Emanetin gönlüne ihanet etti. Bu onun maneviyatına büyük bir darbe vurur. Kendisi bu yanlış yaptığı için onun maneviyatına darbe vurur. Sonra bunu üzerinde görür. Bir de bakar ki, yani muhabbet namına bir şey kalmamış. Secde ediyor, bir şey anlamıyor. Nerede yanlış yaptığını da bilmiyor. Yanlışı evde yaptın. Hanımına yaptın. Eşine yaptın. Çocuğuna yaptın sen. Evet. Gönül Allah'ın evidir. Allah'ın evini dağıttın. Evet. Allah bizi Allah'ın sevdiği gibi, razı olduğu gibi bir eş olmayı nasip etsin. Amin. Eş olmak için çabasını, gayretini sarf edenlerden eylesin. Amin. Evradına ana baba olmayı, Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi bir ana baba olmayı, emanete hainlik etmeyen, ihanet etmeyen, evradını kendisine ait görmeyen, Allah'a ait, Allah'tan bir emanet olarak görüp öyle muamele eden kullarından eylesin. Amin. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Bizi birbirimize yardım eden, cennet yolunda, Allah yolunda birbirine yardım eden, birbirini taşıyan, birbiri için fedakarlık yapan, affeden, mahfiret eden, hatayı, kusuru, yanlışı, eksiyi görmezden gelen kullarından eylesin. Amin. Allah bizi birbirini seven, birbirine karşı saygılı olan, karşısındakini kırmayan kullarından eylesin. Amin. Gönlün Allah'ın evi olduğunu unutmayan, evet, gönül kırmamak için, gönül yapmak için, gönlü sevindirmek için, o gönülden Allah'ın rahmetini, sevgisini almak için çaba gayret sarf edenlerden eylesin. Bu gönlün en yakından olması gerektiğini bilip, evet, eşinin gönlünü, çocuğunun gönlünü, akrabasının, yakınının gönlünü alanlardan o gönlü, o gönüllerden Allah'ın rahmetini, sevgisini kazanan kullarından eylesin inşallah. Amin. Allah bizi birbirimize rahmet eylesin, hidayet eylesin, aşk eylesin, muhabbet eylesin. Bizi birbirimiz için cennet eylesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, evet o aşkı, muhabbeti, hayri, ikrami bütün kardeşlerimizin üzerine olsun, Amin. bütün müminlerin, müslümanların üzerine olsun kardeşlerimize muhabbetlerimize arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam ederiz. Buluşurcaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimiz Allah'a